Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler Bakara suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Fatiha suresini okurken Rabbimizden bir istekte bulunuyoruz. Ama bütün istekleri içine alan bir istek. Bütün dilekleri içinde barındıran bir dilek. Diyoruz ki İhdine sıradal müsteqî. Ya Rabbi, dosdoğru yolu bize göster. Ama denenmiş bir yol olsun. Sıradal en en'amte aleyhim. Bu yolu daha önce birilerine nimet olarak sen vermiştin. Biz o yolu isteriz. Onlar kim? Bir başka ayet gelmedi onu açıklıyor. Hüla ikeldeyine en anallahu Allahu aleyhi minen nebiyine ve sattiğine ve şühedai ve salihiyine. Onlar peygamberler, sattiğler, dost doğru olan ve Allah'ın kitabını doğrulayan, tasdik eden peygamberler, sattiğler, şehitler ve salihler. Biz onların yolunu isteriz ya Rabbi, diyoruz. Başka yol var mı? Var tabii. Gayril mağbubi aleyhim ve la Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz biz, ya Rabbi diyoruz. Birinin aklına şu gelebilir, ya hocam o zamanki Yahudiler hani veya Hristiyanlar öyleymişler. Biz aynı ayeti hala okumaya niye devam edelim? Peki günümüz Yahudisi İsrail'de ne yapıyor? 50 yıldır öldürdüğü insan can, çocuk, çocuk beşikteki çocuğu dahi insan e, hesabına koymuyor. Filistinli olduğundan, Müslüman olduğundan dolayı. Bugün yine öldürdü, yarın yine öldürmeye devam edecek. Beni dinlediğiniz günde bile Birkaç tane çocuk öldürüyor bu insanlar. Öldürmeye devam ediyorlar. Peki ama oradakiler öldürüyorsa Amerika'dakinin ne suçu var? O da para gönderiyor. İyi öldürüm diye. Hristiyanlar Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman öldürdüler Amerikalılar. Afganistan'da sayısını kimse bilmiyor. Böylesine hala günümüzde adamlar adam öldürme sayısına göre birbirlerine üstünlükte hava atma durumuna gidiyorlar. Biz niye öyle olamıyoruz? Olmak istemiyoruz diye dua ediyoruz biz. Gayr-il mağbubi aleyhim Ya Rabbi biz öyle olmak istemiyoruz. Biz peygamberlerin, sıddıyıklerin, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmek istiyoruz. Oradan gidersek de dünyada da başarı olacak mı? Olacak. Firavun'a karşı Musa Aleyhisselam başarılı oldu. Nemru'da karşı İbrahim Aleyhisselam başarılı oldu. Ebu Cehle karşı Muhammed Aleyhisselam başarılı oldu. Ve o günden bugüne kadar 1400 yıllık tarih içerisinde de Müslümanlar başarılı idi. Tekrar başarıya doğru tırmanmanın yolu ne ya Rabbi? Elif lammim zâlikel diyor Rabbim. Siz doğruluk mu istiyorsunuz? Peygamberlerin yolundan yürüyerek başarıya gitmek mi istiyorsunuz? Sapıkların yolunu istemiyor musunuz? Evet, e buyurun kitap. Zâlikel kitap. İşte kitap diyor Rabbim. La Allah'tan geldiği konusunda hiç şüphe yok. Huden lilmuttaqin. Mütteği insanlara yol gösteren bir kitap bu. Ellezina yu'minun bil gayb. Muttakiyi de tarif ediyor yalnız. Gayba iman ederler onlar. Gayba iman ederler. Ne demek gayb? Göremediğimiz yer bizim için kayıptır. Dağın arkası bana göre kayıptır. Duvarın arkası bana göre kayıptır. Ben orayı göremiyorum. Bir aletle görecek olursam kayıp olmaktan çıkar tabii ki. Cennet bize göre kayıptır. Göremiyoruz. Aletle de göremiyoruz. Ama Rabbim diyor ki var ben de diyorum ki sen de diyorsun ki Müslüman olarak Ya Rabbi sen var dedikten sonra ben şüphe etmiyorum var evet onun için biz çocuklarımıza daha dili dönmeye başladığı andan itibaren iman esaslarını ezberletiyoruz imanı şartı kaç? 6 Allah'a iman meleklere iman, kitaplara iman peygamberlere iman ahirete iman ahirete iman, kadere iman. Ve onu biraz açıyoruz. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Diye izberletiyoruz. Yani ahirete iman. Görmediğimiz halde inanıyoruz. E görsek gözümüz yanılabilir bizim. Gözümüz bizim sınırlı görmeye görebiliriz. Yani şu kadar ışık titreşiminin altındakini göremiyoruz, yükseğini de göremeyiz biz. Kulağımız da öyle. Yani belirli bir frekansın altındakini duyamadığımız gibi, üstündekini de duyamıyoruz biz. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki, var. Müttekiler için cennet, zalimler için cehennem. Var. Ya Rabbi var diyoruz bize. Amenna ve seddakna diyoruz. Müttekiler arasına girdik. Birincisi bu. Zaten sevgili peygamberimiz de şöyle demiş. ba limen ra'ani ve amen ebi. Beni görüp de bana iman edene müjdeler olsun. Tuğba sebe'a merratin limen lem yarani ve amen ebi. Beni görmediği halde bana iman edene yedi kere müjdeler olsun. Biz görmeden iman edenlerden. Görmedik çünkü. Ama görseydik bundan daha mı güçlü olurdu imanımız bilemem. Çünkü başımıza gelmediği için. Fakat imanımızda hiç tereddüdümüz çok yok. Çok şükür Rabbimize. Çok şükür Rabbimize. Ve yuqimune sala namazı dost doğru kılarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Mütteki insanın tarifi bu. Namazı dosdoğru kılanlar. Dosdoğru kılmak ne? Biz bir ten bir de candan meydana geliyoruz. Bir kalp bir de kalıptan meydana geliyoruz. Namazımıza tenimizle kalktığımız gibi canımızla da kalkacağız. Rabbin huzuruna elimizle bağlayıp durduğumuzda gönlümüz sokakta, iş yerinde, çarşıda, pazarda, iş peşinde, aş peşinde, çek peşinde, senet peşinde dolaşmayacak. O zaman namaz dosdoğru kılınmış olur. Hele hele camide imama uyanlar rekat sayma okuma derdi de olmadığından tam iş takibine gidi verebilirler. Ya bir anda namaz nasıl bitti bilmem. Başladığımız da bitirdiğimiz bir oldu ama benim iş bitmedi diye içinden geçirenler olur verir. Bu dost doğru kılınan bir namaz değildir. Rabbin huzurundayız biz. Sevdiğimiz, saydığımız, bazen saydığımız insan vardır da sevmeyebilir. Ama her sevdiğimizi sayarız biz de, her saydığımızı sevmeyebiliriz. Ee, sevdiğimiz ve saydığımız insanların huzuruna vardığımızda, nasıl ki durmuşumuza, oturuşumuza, kalkışımıza, ayakta oluşumuza önem veriyoruz, aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna, Vardığımızda da önem vermemiz gerekmektedir. Rabbin huzurundayız, O'nun kelamıyla O'na hitap ediyoruz biz. Elhamdülillahi Rabbil alemin, kulhü vallahu ahad, veya O'nun tesbih emriyle, Sübhane Rabbiyel azim, Sübhane Rabbiyel gibi, Rabbim huzurunda, Rabbimden, Af talebinde bulunuyor, kabulünü istiyoruz biz. Hani saygın bir ma vardığımızda esneyebilir misiniz? Şehrin valisiyle ne bir istek için vardınız, karşı karşıya geldiniz. Ben bir esneyeyim der misiniz? Demezsiniz, gelmez de öyle bir olay. Ya Allah Celle Celalühüm huzurunda olduğumuzun farkına varalım. Hele hele namazda okuduğumuz surelerin manasını evimizdeki bir tefsirden okuyiverelim. Şifa tefsirinden de okuyiverelim. Hani bu yapmış olduğumuz tefsir Şifa tefsiridir. 8 cilt halinde de yayınlandı. Oradan da okuyiverelim. Hele hele namaz surelerimizi Fatiha suresi elem taradan aşağıya olan on surenin kısaca manasını öğrenelim namazda ne söylediğimizin farkına vararak okuyalım biz hani hoca efendiye sormuşlar hocam evde otururken kahvede otururken dükkanda o dairede otururken hiç esneme gelmiyor namaza başlayınca esneme geliyor Hoca da soruyor ona, peki para sayarken de esner misin sen? Yoo, para sayarken yeryüzünde esniyen adam görülmemiş. Vezneler bile esnemezmiş. Veznedeki adam, akşama kadar para sayan adam, o da esnemezmiş. Niye? Bir tane yüzlük kaçırırsa akşam onun maaşından kesecekler. Mal derdi var orta yerde, adam hata yapmamaya dikkat ediyor. Harbeden de e, esniyemezmiş, orada da can derdi var. Burada da din derdi var. Rabbimin huzurunda olduğumuzun farkında olarak. Daha müttegi insanın özelliklerinden biri de, وَمِمَّا رَزَقُنَّا هُمْ يُنْفِقُونَ Bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan dağıtırlar. Zekat olarak dağıtırlar, sadaka olarak dağıtırlar. Yalnız son günlerde insanımızın kelime bilgisindeki eksiklik nedeniyle sadaka kelimesi mana kaybına uğradı. Sadaka Sıdık kelimesi, sıddık kelimesi, sadık kelimesi, tasdik kelimesi aynı kökten. Sadak kelimesi aynı kökten. Yani bizim doğruluğumuzun, dürüstlüğümüzün, dostluğumuzun, arkadaşlığımızın işareti, emaresi, gönülden do dost oluşumuzun. Dışa yansımış halidir. Sadaka istemiyorum ben. Gibi bir tabir kullanıyoruz. Hoş bir tabir değildir o. Neden buna gidildi? Yani dilenci çoğaldı. Ekonomik denge batı sistemine göre kurulmaya başlayınca dilenci çoğaldı. Yani Türkiye için konuşursak 70 milyon insanın istifade edeceği imkanlar bin insanın kasasına akıyor. Dünya genelinde de 7 milyar insanın refah düzeyini e, ortalamanın üstüne çıkarılacak para 200 insanın kasasında topluymuş. Böylesine bir kapitalist sistem İslami sistem ortadan kaldırdılar. Böyle bir sistem ortaya çıkınca Amerika'nın Harlem'inde de dilenci çayısı normal gezen adam sayısından fazlalaştı. Ee, İngiltere'nin Haydi Park'ında da aynı şekilde dilenenin para sayısı orada gezenden fazlalaştı. Hatta Türkiye nüfusundan fazla derler. Amerika'nın evsiz, barsız, parasız, pulsuz insan sayısı. Şimdi böyle bir ortamda verilenler de azalmaya başladı. 5 kuruştan başlayarak 10 kuruş, 5 sent, 10 sent gibi şeyler. Sonra buna sadaka denildi, sadaka da değer kaybetti. Kelimenin değerini kaybettirmemek için biz bir kere şunu bileceğiz. Mülk Allah diyele celalühüdür. Velillahi mulkuss semavati vel ard. Peki benim bu kazanan ellerim, benim kazanan ellerim düğün evinde Kazanın başında yemek dağıtan kepçe gibi olmalıdır. Veren Allah Celle Celaluhu, dağıt diyende o, ve ben o emri yerine getiriyorum. Bundan dolayı da yardım ettiğin insan üzerinde hava atma hakkım yoktur benim. Çünkü Rabbim, Vefi أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْاِسْيَا اِلِوَ الْمَحْرُومُ Zenginin malında fakirin hakkı var diyor. ayet Kerime bu. Hakkını veriyor adam. Ona hava atma imkanı yok. Onun da ona boyun eğme durumu yoktur. Rabbim zaten kullandığı buradaki kelimelerle bu inceliği veriyor. Bizim kendisine verdiğimizden dağıtırlardır. Burada ne diyor? Mülk Allah Celle Celalü Hırsızlıktan toplayan eli yaratan da Allah Celle Celalü Halaldan toplayan eli ve kolu yaratan da Allah Celle Celalü'dür Yani kendine nispet etmesi. Haramı da helalde kendine nispet ediyor Rabbim. Çünkü yeryüzü O'nun. Altınlar O'nun, madenler O'nun, ormanlar O'nun, denizler O'nun, yıldızlar O'nun, insana da yaradan O, o insanda topluyor. E toplayan eli kolu da yaratan O. Toplarken halala harama dikkat edenin malını yaradan da Rabbim, halalmış, harammış, ne olursa olsun gelsin diyen adamı da yaratan Allah Celle Celaluhu. Biz müminler yani mütteği insanlar Rabbin mülkünden topladıklarımızı ama toplarken de ölçümüzü kaçırmayacağız. Toplarken de Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde toplayacağız. Ve topladığımızdan da yine Rabbimin kullarına dağıtacağız. Rabbimin yarattıklarına dağıtacağız diyelim daha iyi ifade. Çünkü Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ciğer taşıya, her canlıya yapılan iyilik sadakadır diyor. Ve köpeğe su verdiğinden dolayı cennete giden günahkar bir insandan bahsediyor. Buhari'deki bir hadisi şerif. Velladînâ yu'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min gablike. Mütteki insanın tarifine devam ediyor. Sana indirilene iman ederler, Kur'an-ı Kerim. Senden önce indirilene de iman ederler. Yani İncil'e iman ederler. İncil'e iman eden aynı zamanda İsa Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olur. E, Zebur'a da iman ederler. Aynı zamanda Davud Aleyhisselam'a iman etmiş olur. Tevrata iman ederler diyor. Aynı zamanda Musa Aleyhisselam'a da iman etmiş olur. Zaten bizim özellik ve güzelliğimiz burada. Mesela Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı kabul etmezler. Hala kabul etmezler. Ataları İsa Aleyhisselam'ı eee asmaya teşebbüs etmişlerdir. Çarmıha germeye teşebbüs etmişlerdir. Şimdikiler de kabul etmemekte direniyorlar hala. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmiyorlar. Onu kabul etmemekle milyarlarca inananını da reddetmek demek oluyor. Aynı zamanda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmemekle Müslümanları da kabul etmiyorlar. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı da Musa Aleyhisselam'ı da kabul ediyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmemekle milyarlarca Müslüman'ı reddediyorlar. Ama Müslümanlar öyle değil. Müslümanlar birleştiricidirler. Onun için tarih 1400 yıl Müslümanların lehine işlemiştir. Bundan sonra da öyle olacaktır. Rabbim burada imanın değerini ortaya çıkarıverdi Müslümanları biraz geriye çekmekle. Bu kâfirler yönetime, dünya yönetimine sahip olurlarsa bir başka ayet-i kerimede ve idâ tevella se'a fil ardı liyifseda fiha ve harza ven Eğer bu kâfirler yönetimin başına gelecek olurlarsa nesli de bozarlar, toprağın ürettiği mahsulü de bozarlar diyor. Dengeyi bozarlar. Ve şimdi de şikayet ediyorlar, toprağın dengesi bozuldu, havanın dengesi bozuldu, çevrenin dengesi bozuldu. Rabbim söylüyor, çevreyi bozar bunlar diyor. Nesli bozarlar ama önce. Nesil aslında bozulunca çevreyi insan bozar. Bunlar önce insanı bozarlar, sonra da tabiatı bozarlar diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde. Şimdi bu anlaşıldı, onun içindir ki son günlerde batıda birçok düşünür ve yazar, İslam ilerliyor, İslam ilerliyor diyor. Yani doğrunun nerede olduğunu insanlar görmeye başladılar. Biz diyoruz ki, İsa aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhissalatu vesselam, Davut aleyhissalatu vesselam, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam diyoruz. Almanya'nın büyük bir şehrinde belediye başkanı camiyi ziyarete geliyor. Yakında dinledim ben. Caminin yetkililerinden dinledim. Duvarlardaki yazıları sormuş. Allah Celle Celaluhu anlatmışlar. Muhammed aleyhissalatü vesselam. İbrahim aleyhissalatü vesselam. Musa aleyhissalatü vesselam. İsa aleyhissalatü vesselam. Demiş. Ne? Demiş belediye başkanı. İsa aleyhissalatü vesselam. Bir daha söyle. İsa aleyhissalatü vesselam. O büyük şehrin belediye başkanı siz İsa'ya inanır mısınız? Bizim yetkili cevap veriyor. Değer biz İsa aleyhissalatu vesselama inanmazsak Müslüman olmayız, olamayız demiş. Belediye başkanı, "Hayır, inanmam." diyor size. "Başkasına sor. Kime sorarsan sor. İstersen kilisenin papazına sor." demiş. Dünyanın her tarafında milyarlarca Müslüman. Eğer Kur'an'a inanırım, Muhammed Aleyhisselat'a inanırım ama İsa'ya inanmam derse Müslüman olmaz o diyor yetkili. Bunu araştıracağım diyor. Peki bu adam bu kanaate nereden varıyor? Hani bildiğiniz bir olay var. İki dilenci kör ama ikisi de dilencilik yapıyorlar dolaşırken kadının biri iyilik olsun demiş onların önüne bir sofra sermiş evin önüne lahana sarması getirmiş koymuş orta yere yerlerken körün biri öbürüne diyormuş ki Oğlum dikkat et iki iki yeme diyormuş öbür kör ona sormuş Nereden biliyorsun demiş benim iki mi O da cevap vermiş. Kendimden kıyas ediyorum demiş. Kendisi iki iki atarmış. Ona iki iki yeme diyor. Şimdi belediye başkanı da kendisi Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a kindarca bir yaklaşımın içerisinde olduğundan veya Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a hakaret eden karikatürü karikatüliste olan muhabbetinden veya Muhammed aleyhissalatu vesselam'a hakaret eden papazı sevdiğinden veya Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın dinine karşı haçlı seferi başlatan o dünyanın velası adama ezikliğinden dolayı o da biz böyle düşünüyoruz herhalde bunlar da bizim peygamberimiz hakkında böyle düşünürlerdir kanaati hakim ama yanlış olduğunu kesinlikle öğrendi o nereden öğrenecek bir burada duydu iki papazına sordu papazı da tabi şöyle bir şey demiştir bilemiyoruz da ha inandığımızı bir kere söyler ama yanlış inanırlar Allah'ın oğlu demezler desin daha doğrusudur bizimkisi. Çünkü 6 milyar insan şu anda. Hadreti Adem'den günümüze kadar gelen bütün insanlar, kadınlar ve erkekler Allah Celle Celaluhum yarattığıdır. Ayrıca oğul edinmeye gerek yok. İsa Vesselam da Allah'ın kulu ve der Rasulü'dür diyoruz. İşte müttegi insanın özelliklerinden bir tanesi de bu. Müslümanın özelliklerinden bir tanesi de bu. Onun içindir biz, bütün peygamberlere inanırız, bütün kitaplara inanırız. Bu ne demektir? Hristiyanı da de, Yahudisi de Müslümanın hakim olduğu yerde saygı görür. Dinine, onun inancına karşı müdahale edilmez. Ama onlar müdahale ederler. İşte İspanya'da Müslümanları oradan çıkardılar ve bir tek Müslüman bir tek Yahudi bırakmadılar adamlar ve bil ahiretihüm yuqinun onlar ahirete kesinlikle inanırlar diyor Rabbim ulaike ala hüdemmin rabbihim ve ulaike humül müflihun işte onlar Rablerinden olan bir yol üzeredirler hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa ermişlerdir Kurtuluşa eren kimdir diye sorduklarında Kur'an'da daha çok ilaveli cümleler var da daha başka yerlerde Bakara suresinin ilk beş ayeti kerimesini okuyuverin Gayba inanırlar Allah Celle arif bize demiş ki Cennet vardır, cehennem vardır Biz de amenna demişiz Namazı dost doğru kılın demişiz, kılmışız Zekatı yani hakkıyla benim verdiğimden siz de dağıtın demiş, biz de dağıtıyoruz. kurtuluş eren bunlar. Allah Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu bütün kitaplara iman ediyoruz ve ahirete de iman ediyoruz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.